Türkiye'nin hem bugünü hem geleceği adına çok büyük bir hadise olan Türkçe olimpiyatları, vicdan ehlini takdir ve hayranlığa sevk ederken bazı kesimlerin görmezlikten gelmesi neye bağlanabilir? Bu faaliyetle alakalı mülazorlarınızı müşreder misiniz? Evet, bir yönüyle bu önemli bir hadise onu size takdir ediyorsunuz. Fakat hiçbir önemli şahıs, hiçbir önemli hadise zuhur ettiği dönem itibariyle kendi kavmeti kıymetine uygun hele alınıp, tahlil edilip değerlendirilmemiş. O mevzuda yüzdanların kanaltı ortaya konmamıştır. Bu bir hadisedir. Bugün takdir edilmeyebilir. Gelecek adına çok önemli yatırım. Dünyadan tecrit edilmiş bir Türkiye'nin yaşaması mümkün değildir. Bugün bütün dünyanın içinde var olmanın yolu da budur her yerde gelecekte sizin fahri lobilerinizi oluşturacak, temsil edecek, sesiniz ve soluğunuz olacak, dünya çapında bir korodan yükselen ses haline gelecek, siz ancak o zaman varlarınızı devam ettirirsiniz. Kısmen sizin kültürünüzle yetişmiş, sizin dilinizi konuşan, sizi anlayan, sizi seven, size sempati duyan ve kaderini sizinle birleştiren, bütünleştiren onca insan, bugün neredeyse yüz binlere bali olmuş. Bu önemli bir hadisedir. Bunu birileri görmeyecektir. Fakat önemli bir hadisedir. Yani en uzak doğudan, en uzak batıya kadar, Amerika'ya kadar. Afrika'nın bilmem neresi, hiç o zaman Afrika'ya girmemişiz. Selçuklu döneminde de girmemişiz. Abbasî döneminde de. Bazı tüccarlarımız gitmiş oralara. Bazıları kalmış bazıları orada bir mücahit gibi misyoner vazife görmüşler. Fakat yaygınca olmamış. Müstemleke döneminde oralar maalesef Fristiyanlaştırılmış. Bir sürü İslam düşmanı yetiştirilmiş. Ve şimdi siz buralara da gitmişsiniz. Farklı bir beyaz tipi sergilenmişiniz. Önce ürkmüşler onlar. Beyazlar yani şeytan farklı bir kıyafette geldi demişler. Fakat bir gün iki gün, bir hafta iki hafta, bir ay iki ay, bir sene iki sene mercek altına almışlar. Bakmışlar ki bu şeytan değil. Aynen Bizim gibi insan, beyazla nasıl insan oluyor diye biraz hayretle yaşamışlar. Fakat arkadaşlarımız en karışık yerlerde adeta böyle huzur bölgesi oluşturmuşlar orada. Menhelül Azul mevrut gibi herkes oraya koşuyor. Herkes kasesini oraya sallıyor. Herkes oradan aldığı şeyle adeta besleniyor. Yani elde bir avuçta bir, gözde bir, gönülde bir öyle bir şey olmuş. Eski ifadesiyle Türk okulları müşarın bil olmuş. Parmakla gösterilen okullar olmuş. Bu önemli bir hadise. O yolu da Allah hidayet etmiş bir sevgi ilahiyle. Ve hiçbirimiz temelde bu makro planı böyle planlayacak güçte, iktidarda, kapasitede insanlar değiliz. Belli ki bir yerde planlanmış bu önümüze konmuş ve böyle adım adım ileri bu alemden içeri sonra varmışız 18 bin alemden içeri Yunus'un ifadesiyle bir yere varmışız ki geriye dönüp baktığımız zaman Allah Allah bunu biz mi yaptık falan diyoruz yani bu bizim işimiz mi oldu? Onu görmek de ayrı bir şey istedire arz arzede onu görmek çok önemlidir. Mesela Allah'tan bilinmezse Cenab-ı Hak onu bize bırakır hadis Şerif'te ifade buyurulduğu gibi biz de onun altında eziliriz. Pestil gibi eziliriz. Yani. Onu görme meselesi, işi kaynağına bağlarsınız. Dersiniz ki evet, merkeze bağlı bu. Oradan besleniyor, oradan destekleniyor. İmkan mı var bizim öyle? kalpleri hükmedelim, insanları sevk edelim. Bu insanların gönüllerini yanımıza alalım. Koskocaman bir dünyanın rüzgarını arkamıza alalım ve onunla yürüyelim. Üstelik öyle ceberut kuvvetler, öyle eşeddi zulüm ve eşeddi istidhal karşısında kendinden bilmek yanlış olur onu. O şirk olur Allah. Bence şükür gerektiren önemli bir nimeti ilahi şirkle kirletmeyelim. Niçin yani bazıları bu meseleyi hazmedemiyor? Hazmedemeyen insanlar esas yapılan işin iyi olumlu olmasına, müspet olmasına pozitif olmasına bakmaktan daha ziyade kim yapıyor? Kim yapıyor? Ona bakmalarından kaynaklanıyoruz. Dönüp geriye baktığınız zaman da böyle güzel şeyler yapan insanlar vardır. O güzel insanlar, o güzel şeyler yaptıklarından dolayı o güzel insanlardan ötürü o güzel şeyler çirkin şeylerdir. Esas işin güzel olmasına bakılmıyor, iyi olmasına bakılmıyor. Şimdi eğer böyle dünyada eğitim faaliyetleriyle alakalı bir şey yapılacaktıysa onu derin devlet demeyecem beden kaşmet ki ben darım ula bunlar yapmalıydı ya sizin ne işinize geldi bu cami imamı işi mi ya ben 50 defa söyledim cami imamının dehli yok bu mevzuda o bir makrup plan Allah insanların gönlünü tevcih buyurmuş bir müşterek mesele haline gelmiş bu yani milletin müşterek mefküresi haline gelmiş ayakta duralım bir yönüyle desteğimiz bizden olsun. Fakat dışta bu desteği biz oluşturalım. İnsanımızı dışa gönderelim. İçe insan çekelim. Dışta kendimize ait lobiler oluşturalım. Güçler oluşturalım. Her taraftan destek alalım. Dünyanın dörtlüğü yanında rüzgar hep arkamıza alalım. Ve böylece bu şeytan ocaklarının fitnesini bozalım. Hayır efendim yani bu iş güzel bir şey ama bunu bizim yapmamız lazımdı. Böyle mütemerrit bazı kimseler hiç olmayacak şeyler söylemek suretiyle o mevzuda ciddi bir metafizik gerilim içinde bulunan arkadaşlarım kuvve maneviyelerini kırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani işin iyi olması işin bir yanı. Fakat o işi siz yaptığınıza göre o iş iyi iş değil yani. İşi ne zaman biz yaparsak bu iyi olur. Ve sizin değerinizden gelmiyor. Ben bir dönemde aizane söylemiştim. Ben tavsiye ediyorum milletin kaç yerde okul var, ne kadar insanla meşgul oluyorlar. Haberim yok. Milletin demek ki öyle bir tembiye, öyle küçük bir ikazı ihtiyacı varmış. Millet cevherinde var, ruhunda var. Gitmiş yapmışlar. Ali Ulu Bey'in ifadesi gibi çağlayanlardan hızalmış gibi gürleyip gidiyorlar. Ama her şeye rağmen dedim ki ben şimdi hatıra böyle bu işi yapan insanlara derim. Harbi ederseniz size devretsinler. Fakat bu mesele öyle büyük bir fedakarlık, dayalı olarak görüyor ki, inanın siz sistemlerinize bütün mekanize sistemleriniz, altına girseniz ezilirsiniz ona. Çünkü üç ay maaş almadan çalışan insan var. Bu boşluğu nasıl dolduracaksınız siz? Hayatı istikrar eden insan var. Nilüfer Göle Halım'ın ifade ettiği gibi meselenin esas güç kaynağı adamışlık meselesi. Hiç başka bir şey düşünmüyor ki. Benim hedefim rıza-i ilahi diyor. Bu onu kazanma yolum da Allah'ın adını her yerde haykırma diyor. Şimdi bu ruhla, bu ruh aletiyle bir şey yapılıyorsa sen de o yoksa sen onu yapamazsın ki. Ve kaçsın onu. Kafamıyacaksan buyurun sahip çıkın. Zimni, kapalı, örtülü olarak bir kere daha bütün dünyaya ilan ediyorum. Ben bütün dünyaya ilan ederim yani. Gazete ile, internetle Delim ki Verin bu adamlara bunu götüreceklerini söylüyorlar. Ama o hakikaten o ziya membaları, o ışık yuvaları söndürülmesin. Esasen bütün planlarını yıkma üzerine kurmuşlar. Bunu yıkalım da sonra ne olursa olsun bu mesele var. İşte o da açıktan açığa bir profesörümüzün sosyalci bir profesörümüzün çok hayatı bir yerde konferans verirken bir çatlak ses o müesseseler aleyhinde konuştuğu zaman kaltı gürledi. Allah dedi bu müesseseler geleceğimiz adına bizim çok önemlidir. Onun aleyhinde bulunmayı ben hiyaneti vataniye sayarım dedi. Şimdi demek ki yani iş güzel olması başka bir meseledir. Bir zümrenin güzellik, çirkinlik kriterleri farklı olduğundan dolayı aleme yüzde sekseni, yüzde doksanı güzel dediği şey güzel demiyorsa siz bunu ona güzel gösteremezsiniz ve katiyen takdir ettiremezsiniz. Ve katiyen kendi lehinize konuşturamazsınız. Niceleri gittiler, gezdiler, döndüler. İnsaflı olanlar güzel şeyler dediler bunlar. Fakat en insaflardan bir yüzüme bile söylendi bunlar yani. Bana dedi ya hocam bu güzel ama bu değirmenin suyu ne Milletin heyecanını bilmiyorlar. Millette hizmet etme, yardım etme, aşkını, şevkini, tutkusunu bilemiyorlar. Tiryak ileğini bilemiyorlar. Birkaç defa arz etmiştim, bir kere daha arz edeyim ben. Ben yakından tanıyordum, vefat etti Allah rahmet etsin. Emekli maaşıyla ancak bir ev almış ve içinde oturuyor, emekli maaşıyla geçiniyor. Herkes orada bir şey veriyor fakat taahhüt edecek bir şey yok. Ben koridorda duruyordum, bitmişti her şey. Bir de böyle şangır şungur yukarıya çıktı elimde anahtarlar bana getir düğünümü attı. Dedi aldığım evin anahtarları bunlar. Ben dediğim bir şey veremedim bunu veriyorum. İşte dünyanın dört bir yanında dört yüz tane, beş yüz tane, altı yüz tane okul açan insanlar bu aşkın insanlarıdır. Ve bu aşkın insanlardır. Onları biz kendi kriterlerimiz Böyle insanı değerlendirme kriterlerimizi değerlendiremeyiz. Onlar tutkulu o işin. Hastası o. Ben dedim ki herkes varla himmet eder. Evinde otur. Neyin varsa onu verirsin sen. Olanı verirsin. Olmayan şeyden dolayı Allah seni sorguya tabi tutmaz. İşte bunu anlayamazlar bu insanlar. Dolayısıyla değirmen menzuyu nereden? Nasıl dönüyor bu iş? Bu kocaman çark filan. 50 defa. Mesela Allah'ın inayeti inanmıyor. Allah'a ki inayetine inansız. Efendimiz'in ruhaniyeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ona inanmıyor ki inansın. Bu yüce milletin çok şeyler böyle Allah'ın izniyle yapabileceği himmetinin ali olması millete inanmıyor ki onun ruhuna inanmıyor ki ona inansın. Dolayısıyla nasıl oluyor yani bu işler böyle yani biz neden yapamıyoruz diyor. Ve sürekli böyle kuşku uyarıyor. Ama millete yapıyor Allah'ın izniyle. İşte o bir ile ortaya çıkan mesele bu işin sadece bir görüntüsü. Belki biraz da bir baştan şov manası da var o meselenin. Fakat bazı yerlerde öyle ishar, hem bazı kimseleri teşvik için, hem de kendinizi ifade etme adına, kendinizi müdafaa etme adına da sayılabilir. Yani bunca yedi cepheden taarruza maruz kaldığınız bir dönemde zannediyorum bu kadar, bu ölçüde ve o türlü platformlarda kendinizi ifade etmek sizin için meşru bir haktır herhalde. Yoksa esas mesele sırf halis böyle mahsi ihlas açısından ele alacak olursak öyle ifadeye de gerek yok. Yaptığımız işi Allah bilsin demek lazım. Fakat o kadar taarruz eden insan olunca en azından himmet eden insanların haysiyeti, şerefi, onuru ve şevkleri adına, onları yüreklendirme adına bu ölçüde bir şey yapmaya da ihtiyaç var. Bu olan şey de odur. Ama bu yapılan şeyler, bunlar ekilen tohumlardır. Böyle en geç geriye dönen insana yapılan yatırımlar. Batılı filozofun dediği gibi bana ne konuda yatırım yapıyorsun söyleyin. İnsan konusunda deyince diyor ki bir asır bekleyin. Diyelim ki telekomünikasyon yani küreselleşen dünya değişik yönleriyle bu meseleyi biraz hızlandırmış oldu. O zaman yarım asır bekleyeceksiniz. Allah'ın inayeti daha hızlıca cereyan ederse bir çeyrek asır bekleyin. Çeyrek asır bile olmadı daha. Kaldı ki şimdiden semireleni vermeye başladı. Ve şimdi bu soluklar esas sizin için soluklanıyor. Bu yürekler sizin için atıyor o şefkatle açılıp kapanan gözler sizin için açılıp kapanıyor. Öyle bir de bekleyin 5-10 sene sonra göreceksiniz Allah'ın izni ve inayetiyle. Belki bir gün inada kilitlenmiş bu insanlar da insafa gelecekler. Belki bir gün onların da kör gözleri sağır kulakları ve hiçbir şeyi idrak etmeyen kalpleri inkişaf edecek, açılacak belki. Belki onlar da duyacaklar. Belki onlar da insafa gelecek ve insafla muamelede bulunacaklar. Allah alem. Ama eğer siz biz Cenab-ı Hak bize bir şey yaptırtıyorsa falan filan hoşunda olsun diye yapmıyoruz yani. Falanın filanın gönlünü almak için yapmıyoruz. Allah için yapıyoruz. Namı Celili Muhammed'i için yapıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve milletimizin geleceği istikbali için yapıyoruz hiç kimse istemese bile biz onu yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimse istemese on tane insan kalsak biz onu yine yapmaya, çekitimizi satıp yapmaya kararlıyız. Allah'ın izni ve inayetiyle. Ve o mevzuda olan şeyler tamamen milletin bağrından çıkmaktadır. Onun himmetiyle olmaktadır. Bir zincirin bir halkası kadar bile dıştan bir yardım olmamıştır. Ve sizin arkadaşlarınız aman sakın zinhar demişlerdir. Varsın onlar iddia etsinler. Ben de şöyle derim. Bir zincir halkası kadar bir şey ispat etsinler. Ben kendimi dünyanın en aşağı mahluku olarak ilan edeceğim. Fakat bilsinler ki ispat edemedikleri takdirde onların derin devletiyle, derin olmayan devletiyle bu iddiada bulunanlar dünyanın en alçak insanlarıdır. İspat etsinler. Müddeyi ispat etme mecburiyetindedir. Bu hukukun temel felsefesi. Allah'u Ekber Kebira Velhamdülillahi Kefira Ve Sübhanallah الله ve Asile La İlahi İllallahu Vahda Nassara Abda Azze Cunda Hazemel Ahzaba Vahda La Şerikele Allahümme La Mâniya Lima Ateyde Ve La Mûtiya Lima Mena'at Ve La Râde Lima Qadayde Ve La Mubedile Lima Hakemde Ve La Yenfeu صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الطيبين الطاهرين وعلى إخواني من النبيين المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الصالحين من أهل السموات وأهل أراضي رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين اللهم بعيد بيننا وبين الخطايا كما بعدت بين المشق والمغرب اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثورة من الدنس واصلنا بالماء والثلج والبرد اللهم إنا نسألك عفك وعافيتك ورضاك وتوجهك ونفحاتك وأمسك وقربك ومحبتك ومعيتك وشفاءك ودواءك وحفظك وحرزك وكلاءتك ونصرتك يا رب قيادتك وحمايتك وعنايتك والفوز والنجاح والفلاح والموفقه والظفر والانتصار على اعدائنا ربنا ننصرنا على اعدائنا كاين من كان مولا ننصرنا على اعدائنا كائنا من كان اللهم انصرنا على اعدائنا كائنا من كان وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين محمد.